bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim Envari İimaniye ile onların fununu müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalalarını zil ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz felsefalarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa Allah'ın ile beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler. İnşallah mağlup edemezler. Madem böyledir, ben sizin dünyanıza karışmıyorum, siz de benim ahiretime karışmayınız. Karışsanız da beyhudedir. Takdir-i huda, kuvvet-i ile dönmez. Bir şem'aki mevla yaka, üflemekle sönmez. Benim hakkımda müstesna bir surette, pek ziyade ehli dünya tevehhüm edip, adeta korkuyorlar. Bende bulunmayan ve bulunsa dahi siyasi bir kusur teşkil etmeyen,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 Dinden pişmanlık göstermek ve meslek izındıkay okşamak demektir. Hem ben onlara müracaat ve dehalet ettikçe adil olan kader-i ilahi beni onların zalim eliyle tazirbe edecektir. Çünkü onlar diyanete merbutiyetimden beni sıkıyorlar. Kader ise benim diyanette ve ihlâsta noksaniyetim var, ara sıra ehli dünyaya riyakârlıklarımdan için beni sıkıyor. Öyle ise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 hem nezarete memur hükümeti milliyece iki mühim zat kaç defa odamın yanından geçtikleri halde kat a ve asla ne benim ile görüştüler ve ne de halimi sordular. Ben evvel zannettim ki adavetlerinden yanaşmıyorlar. Sonra tahakkuk etti ki evhamlarından güya ben onları yutacağım gibi kaçıyorlar. İşte şu adamlar gibi edzası ve memurları bulunan bir hükümeti Hükümet diyerek merci tanıyıp müracaat etmek kar akıl değil beyhude bir zillettir. Eski Sait olsaydı Antre gibi diyecekti. Maul hayati bi zilletin cehennem ve cehennem bil iz fahr Eski Sait yok. Yeni Sait ise ehli dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Dünyaları başlarını yesin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Mahkemeyi Kübrada onlarla muhakeme olacağız der, süküt eder. Adem'i müracaatımın sebeplerinden sekizincisi, gayri meşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz bir adabet olduğu kaydetsince, adil olan kaderi ilahi, layık olmadıkları halde meylettiğim, ettiğim şu ehl-i dünyanın zalim eliyle beni tazib ediyor. Ben de bu azaba müstahakım deyip süküt ediyorum, çünkü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 Şu beni işkenceli ve sebepsiz esaret altına alanlara yardım ettim. İşte onlar da bana o yardım cezasını böyle veriyorlar. 3 sene Rusya'da esaretimde çektiğim zahmet ve sıkıntıyı burada bu dostlarım bana 3 ayda çektirdiler. Halbuki Ruslar beni Kürt gönüllü kumandanı suretinde, Kazakları ve esirleri kesen gattar adam nazarıyla bana baktıkları halde beni dersten men etmediler. Arkadaşım olan 90 esir zabitlerin kısmı ekserisine ders veriyordum. Bir defa Rus kumandanı geldi, dinledi, Türkçe bilmediği için siyasi ders zannetti. Bir defa beni men etti, sonra yine izin verdi. Hem aynı kışlada bir odayı cami yaptık. Ben imamlık yapıyordum. Hiç müdahale etmediler, ihtilattan men etmediler, beni muhabereden kesmediler.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 Onun için kafir rusun bana çektirmediğini çektiriyorlar. Hey betbahtlar! Ben size ne yaptım ve ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim halis lillah için olmamış ki aksülamel oluyor. Siz ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkeme-i kübra'da sizinle görüşeceğiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel maula ve ni'men nasir derim El-Baki huvel el Said Nursi